Rasûlullah'tan duyduklarını bize haber ver, diye ricada bulundu. Bunun üzerine Zeyd, şunları söyledi. Ey kardeşimin oğlu! Yaşım hayli ilerledi. Aradan çok zaman geçti. Rasûlullah'tan (sallallahu aleyhi ve sellem, duyup öğrendiklerimin bir unuttum. Bu sebeple, anlattıklarımı öğrenin.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 Büyüklerimizin büyüklüğünü haklarını bilip tanımayan bizden değildir. Hadis 357 Meymun İbni Ebu Şbi'ten Allah ona rahmet etsin Rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Bir gün Hzre Ayşe'e bir dilenci geldi: Ayşe Allah ondan razı olsun."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 Ebu Davud Edep 20 Başka bir rivayette ise peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara makamlarına göre muamele etmemize emretmişlerdir buyurdu. Hadis 358 Abdullah İbn Abbas Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir. Uyeyne İbn Hısn, Medine'ye geldi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 Hur Ömer'den Allah ondan razı olsun izin aldı. Uyeyne Hazreti Ömer'in yanına girince "Ey Hattab oğlu, Allah'a yemin ederim ki bize az veriyorsun. Adaletle hükmetmiyorsun." dedi. Ömer hiddetlendi. Hatta Uyeyne'ye ceza vermek istedi. Bunu sezen Hur "Ey müminlerin emiri, Allah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 kişi dostunun dini yani hayat tarzı ve yaşantısı üzeredir. O halde kişi dost ediniciyi kimseye dikkat etsin. Hadis 369. Ebu Musa el-Eşari'den Allah'undan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem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 Üsehir ibne Amr, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Yemen'den yardımcı askerler cihad için geldikçe Hazret Ömer Üveys İbni Amir aranızda var mı diye sorardı. Nihayet Üveyse gelince onun yanına gitti ve Üveys ibne Amir sen misin diye sordu.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 bu benzetme kafirleri öfkelendirir, ama yine de onlar içinden inanıp doğru ve yararlı işler yapanlara Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. 48 feth 29 ve onlardan önce Medine'yi yurt ve iman evi edinmiş olanlar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 Sol eli bilmeyecek kadar gizli sadaka veren kimse. Yedi, kendi başına kaldığında Allah'ı anarak gözyaşı akıtan kimse. Hadis 378 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.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 Münafık olanlar kin besler, buz eder. Onlara düşmanlık edip buz edene de Allah buz eder ve nefret eder. Hadis 382. Muaz Allah ondan razı olsun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Allah benim rızam için birbirlerini sevenlere, peygamberlerin ve şehitlerin bile imreneceği nurdan minberler vardır, buyurmuştur. Hadis 383 Ebu İdris el-Havlani'nin, Allah ona rahmet etsin, şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün, Dımışk mescidine girmiştim. Güreç yüzlü bir gençle karşılaştım. İnsanlar,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 3 Ali İmran 31 Ey iman edenler sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah yakında öyle bir toplum getirecek ki o onları sever onlar da onu severler Müminlere karşı alçakgönüllü Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere karşı onurlu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 daha sevimli bir şeyle yakınlık sağlayamaz kulum bana farzlarla birlikte işlediği nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır nihayet ben onu severim kulumu sevince de adeta onun işiten kulağı gören gözü tutan eli ve yürüyen ayağı olurum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 Fakir ve güçsüzlere eziyet etmemek. Mü'min erkekleri ve mü'min kadınları, yapmadıkları bir işten dolayı suçlayanlara gelince, onlar iftira atma suçu işlemiş ve böylece günaha girmiş olurlar. 33 Ahzab 58 O halde yetime haksızlık yapma ve yüzünü ekşitme. Yardım isteyeni de, hangi çeşit olursa olsun, boş çevirme. 93. Duha 9-10 Hadis 390 Cündüb İbni Abdullah'tan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Kim sabah namazını kılarsa, Allah'ın himayesi ve zimmeti altındadır. Sakın Allah, zimmetine ait bir şeyden dolayı, sizi takibe almasın. Çünkü o kimi takibe alırsa, her yönden ona gücü yeter ve yüzüstü cehennem ateşine atar. Bölüm 49 Görünüşe göre hüküm vermek, Kalplerdekini Allah'a bırakmak. Eğer dönüp tevbe ederlerse, tevbe ve imanlarının gereği namazı kılarlar, zekatı da verirlerse, artık onları serbest bırakın. 9- Tevbe 5 Hadis 391 Abdullah İbni Ömer'den Allah onlardan razı olsun,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 Bunları yaptıkları takdirde kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. İslam'ın gerektirdiği haklardan olan hat ve cezalar bunun dışındadır. Onların gizli hallerinin hesabı Allah'a aittir. Hadis 392 Ebu Abdullah Tarık İbni eşyemden Allah ondan razı olsun.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 Niyetinin iyi olduğunu söylese bile kendisinden emin olmaz ve kendisini doğrulamayız. Bölüm elli. Allah'ın güç ve azabına karşı devamlı sorumluluk bilincinde olmak. Ey İsrailoğulları, yalnızca benden korkun, bana karşı sorumluluk bilinci taşıyın. İki. Bakara 40 Şüphesiz, Rabbinin yakalaması son derece çetindir. 85-Büruç 12 İşte senin Rabbin, zulm yani haksızlık eden kentlerin toplumlarını, böylece kıskıvrak yakalayıverir. Şüphesiz ki, onun yakalaması,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 Şöyle buyurdu. Hesap günü cehennem getirilir. Cehennemin yetmiş bin yuları vardır. Ve her bir yuları çeken de yetmiş bin melek vardır. Hadis 399 Numan İbni Beşir'den Allah onlardan razı olsun. Rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemi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 Bundan daha kederli bir gün geçirmediler ve başlarını öne eğerek hıçkıra hıçkıra ağladılar. Hadis 403 Miktattan Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü, güneş, insanlara,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 İş ve durum, bunu hatıra getiremeyecek kadar şiddetlidir, buyurdular. Bir başka rivayette, durum, birbirlerine bakamayacakları kadar şiddetlidir, buyurdu.